Bu program Johnson Johnson'ın ilaç bölümü Janssen-Silak tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Koynalsın. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün 20 Temmuz 2010, Salı. Üç kişi, dört kişiyiz pardon. Ben seni adamdan zannediyorum bugün geldiğiniz diye. Evet, Hamza var. Merhaba. Sonra Pelin var. Pelin ne deneyecekti? Evet, ben konuşmayacaktım. Yok, ben merhaba demeyeceğim diyordun. Neyse, bir de Seda var. Dün ben Çanakkale'ye gideceğim dedi Seda. Onun için bugün sürpriz olduğunun gelmesi. Bugün 20 Temmuz. 20 Temmuz'un özelliği ne? Özellikle sizin ikinizin cevap vermesi lazım 20 Temmuz'un özelliğine. Neyin 41. Ne? yıl dönümü? Neyin? Ay'a inilmesinin. Öyle mi diye boş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Boş boş bakıldı suratıma. Ay'a inilmesinin 41. yıl dönümü bugün. Neyi? Ay'a inilmesi Ay var ya hani dünyanın uydusu yuvarlak. 20 Temmuz'da gitmiş. Evet. 20 Temmuz'da oraya inilmiş. Gitmişti Anladım. daha önceden gittiler. <gülüyor> evet. Bugün ben Hamza'yı kandırdım. Hamza sen gel kimse yok falan diyerek Hamza da pis pis bana bakıyor şimdi ama bundan sonra böyle tamam mı? şey yani fetva aldım Hamza'nın katlinin vacip olduğuna dair hatta kendisi de kabul etti Facebook'ta bugün ben benim katledilmem normaldir diye bundan sonra böyle çünkü yani çok büyük bir hata yaptı Hamza dün akşam elinden bir adet hard disk düşürdü ama düzelttim ha yani yani tamam tekrardan evet bugün ne konuşacağız bugün havadan Sudan konuşacağız dersem olmuyor El Nino falan konuşacağız biraz Delinyo nedir, nereden çıkar? Bu konuları. Çünkü temelde benim önümde başka bir endeks var şu anda baktığımız. O endeks çerçevesinde biz simitçide oturuyoruz. Reklam olmasın isim söylemeyelim hangi simitçi olduğunu. E, Seda'ya gösteriyordum. Bak işte bu son geçtiğimiz yaklaşık olarak 16 Nisan'dan bugüne kadar bir endeksteki salınımlar ve o salınımların Türkiye'deki karşılığının ne olduğu. Bu şu... E, Atlantin ortasında iki tane... Şimdi şöyle bir adım daha geri geleyim. Türkiye'de hangisinden senden mi geldi o cızırtı? Senden geldiği durdu mu o zaman? Allah Allah ben de anlayamadım ya. Bir anda cızırtı falan çalışıyor mu? Hayır çalışmıyor. Tamam o zaman çıkart kulaklığı. <gülüyor> evet. Evet daha rahat olduk. Ee, şimdi bu hep bizde basra alçak basıncı diye bilinen bir olay vardır. Bu hani ben meteorolojiden bir kez daha anlamadığımı peşin peşin söyleyeyim. Yalnız dünyanın bazı noktalarında altı, alçak basınç sistemleri, bazı noktalarında da yüksek basınç sistemleri var. Bundan dolayı da e, bir takım endeksler yaratılıyor diyelim. Bu endeksler şöyle, eğer bu normalde yüksek basınç olması gereken yerdeki yüksek basınç azalıp, alçak basınç olması gereken yerde basınç artacak olursa, bu o endeksin diyelim bir artı yöne gitmesi, Ee, yüksek basıncı olan yerdeki basınç daha da yükselip alçaklardaki daha da düşecek olursa bu da başka bir yöne gitmesi olarak nitelendirilir. Yani biri pozitif biri negatif şeklinde. Bir şey ifade ettim mi? Etti de e, Şey birisi yükselirken yüksek basınç yükselirken alçak basınç da yükselirse. O normal bir davranış. Evet. Şimdi e, temelde e, Atlantik'te Azorlar'da bir ölçüm istasyonu var Ponta Delgada diye. Bir de İzlanda'da Reykjavik'te bir e, ölçüm istasyonu var. Bu iki ölçüm istasyonu arasındaki farkın temelde hani sıfır daha doğrusu onlar arasında normal kabul edilen bir fark var. Yüksek basınçla alçak basınç arasında. Eğer bu fark artıya giderse pozitif, eksiye giderse negatif oluyor. Şimdi dolayısıyla hani biri az artıp öbürü çok arttığında da değişebiliyor. Bir şey fark etmiyor. Buna e, Kuzey Atlantik salınımı deniyor. Ve Kuzey Atlantik salınımı esasında çok ciddi bir şekilde bizim Türkiye'deki iklimi de etkiliyor. Şu şekilde etkiliyor. Ee, Kuzey Atlantik salınımı pozitif olduğu zaman Avrupa'nın kuzeyi çok yağışlı zamanlar geçiriyor ve sıcak. Güneyde kurak ve sıcak zamanlar geçiriyor. Ee, bu arada kuzeyde olan e, alçak basın sistemi İzlanda'nın üstünde. Güneyde olan Azorlar'ın üstünde olan da yüksek basın sistemi. Tam tersi de eğer e, negatif bir indekse gidecek olursak Avrupa ısınıyor. Türkiye serinliyor ve yağış alıyor bol miktarda. Şimdi anlaştık mı bunu <Gülüyor> Yani negatif indeks olduğu zaman Türkiye çok ciddi biçimde e, serinliyor ve yağış alıyor. Son e, işte o demin sözünü ettiğim tam şunu tekrar açayım da karşımda. Bir Nisan... Bugün arasındaki endekse baktığımız zaman yaklaşık olarak bu 3-4 gün farklı Türkiye'yi yani o endeksin oradaki değişim Türkiye'ye bir 3-4 gün sonra etki ediyor yaklaşık olarak ya da bir hafta gibi bir zamanda. Sanıyorum 12 Nisan'da negatife geçmiş endeks ve 12 Nisan'dan bugüne kadar neredeyse hiç pozitife çıkmamış. Peki aynı sırada, ben yine bir soru soracağım ama belki kızarsınız. Ee, aynı sırada Avrupa'dan olmuş tam o sırada. Bu sadece endeksten bahsediyorum. Tamam hani bizim o zaman şimdiki yağışa bakarsak şu anda daha Hı -hı. Sı sı sıcak değil de daha serin bir. Daha serin mi yağışlı Hı -hı. yani son Avrupa... geçtiğimiz dört sene Avrupa'yı sen de benim kadar takip edersin. Evet. Ne oldu Avrupa'da? O da aynı şekilde. Neyse so serin mi yağışlı mı? Değil mi? Değil. Değil her yer sıcak, sıcak. her yer kavruluyor. Yani şu o zaman şey diyebilir miyiz hiçbir zaman Türkiye ile Avrupa aynı anda aynı olayları göstermeyecek. Ee, bak abartma. Peki. Her zaman olduğu gibi. <gülüyor> tamam. Ee, şimdi bu şu aynı anda Türkiye ve Avrupa fazla yağış alan bir ortamda olmuyorlar ama aynı anda hem Avrupa hem Türkiye ısınıyor olabilir ama bir tanesi öbüründen daha fazla ısınıyordur az ısınıyordur yani asla yok. Şimdi e, bu endeks yaklaşık olarak tahminlere göre bugünlerde yukarı doğru çıkmaya başladı negatiften. Hala negatifte ama yukarı doğru çıkmaya başladı. Ve yaklaşık olarak 1 Ağustos civarı çok ciddi pozitif sayılara ulaşmaya başlayacak. Bu da Türkiye'nin yani 20 Temmuz 1 Ağustos arası ısınmaya başlayıp Ağustos başına itibaren ciddi sıcaklıklarla karşı karşıya geleceği anlamına geliyor. Şimdi bu ne? Ben meteorolog muyum? Değilim. Haberim var mı söylediğim şeyler konusunda? Hayır hiçbir fikrim yok. Neden bahsettiğim? Dolayısıyla bunu... Bir hava tahmini olarak alıp kullanmayın. <gülüyor> Yalnız tabii hava tahmincilerinin de nasıl açık radyoda bile hava tahmini yaptığını biliyoruz. Şey pardon ben size geçen hafta hava tahminini okumuşum bu haftanın hava tahmini olarak dediğini biliyorum. Size haberi yok mu? <gülüyor> Hayır yoktu. Bu, bu ilginçti. Şey pardon ben yanlış hava tahmini o geçen haftanın kimmiş? Geçen hafta okudum size falan şeklinde. Dolayısıyla bu sadece bir korelasyon yani. Bu Kuzey Atlantik... İndeksi denen ya da salınımı denen olay pozitife geçtiği zaman Türkiye biraz daha fazla ısınıyor. Negatife geldiğinde de biraz daha serin ve yağışlı oluyor. Temelde hani bu birebir böyle oluyor değil ama beklentimiz bu. Dolayısıyla uzun vadeli tahminler de zaten buna dayanarak yapılıyor. Pek çok uzun vadeli tahmin. Ve bu uzun vadeli tahminler çerçevesinde Ağustos ayının başından itibaren ciddi sıcak günler bekliyor. Ve biz dördümüz birden yaz okulundayız inşallah. Ağustos ayının başında Ramazan falan hiç, hiç hoş olmayacağız orada. Hem sıcakta ve bayağı güney bir yere gidiyoruz okulu için. Dolayısıyla bu endeksler temelde dünyanın iklimini çok... Gel bak ne oldu? Ha. Yok baktım ya. <gülüyor> e, dünyanın iklimini çok ciddi biçimde etkileyebiliyorlar. Ve bu etkilerin en başında sözün ettiğimiz El Niño var. El Niño ne? Okyanus sıkıntısı. <gülüyor> Bak bu lisans öğrencisi okyanus akıntısı diyen. <gülüyor> şimdi doktor öğrencisinden dinleyelim. Ya Peru'daki şeyin suların çekilip sıcaklığın artması... suların şeyini... çekilip yani ters gözüküyor. ters değil miydi? Ne gibi? Ee, sıcaklığı fazlalaştığı zaman ya yani orada şimdi de... normalde bu El Niño El Niño denip duruyor. Uzun vadede epeydir konuştuğumuz bir konu. El Niño şu Bize esasında hiç ilgilendirmeyen bir yer dünyada. Güney Amerika'nın e, batı kıyıları yani Pasifik kıyılarında bunun da ekvatora yakın bölgelerinde deniz suyu normalde serin. Deniz suyunun soğuk olması esasında iyi bir şey. Çünkü soğuk demek altta e, besin yüklü sular var. Bunlar yüzeye çıkıyorlar ve balıklar bunları yediği için balıkçılık o noktada çok kuvvetli bir olay. Bu normal şartları oranın. Yalnız arada bir bu aşağıdan çıkan e, su akıntısı duruyor. Aşağıdan su çıkmadığı için o bölge ısınıyor. Isınınca balık miktarı azalıyor ve balıkçılar bundan hiç hoşnut olmuyorlar. Ve genelde bunun başlama zamanı e, yıl başına doğru bir zaman, yani Christmas zamanı gibi bir zaman. Bundan dolayı da. ...balıkçılar buna elini yiyor diyorlar... ...yani küçük çocuk... ...o da hani... ...Hazreti İsa ile falan çağda... ...çağış... ...ben Türkçeyi de zorlaştırıyorum bugün kendime... çağrışım yaptım... <gülüyor> <gülüyor> ...bu arada ben epey... ağır bir biçimde yaz okulu dersi verdiğim için... ...şu anda yaz okulunun kaç... ...dördüncü haftasına mı girdik... ...öyle bir şey... ...sonuna doğru herhalde... falan gibi garip sesler çıkartacağım... Artık <gülüyor> dinleyenler anlasınlar ne demek istediğimi. Ee, bu soğuk su akıntısının kesilmesi balıkçılığı etkiliyor diyoruz ama yani buradan dolayı bu esasında yüzlerce senedir bilinen bir konu. Yani oradaki balıkçılara sorduğunda işte şu sene iyiydi bu sene kötüydü gibi bu konuda yorum yapabiliyorlar. Yalnız e, El Niño'nun ha bir de bunun kız kardeşi var. La Niño. O da bu olayın tam tersi suların daha da soğuması. O bölgedeki normal şartlar altında da hani oradan normal bir soğuklukta su çıkıyor okyanusun dibinden yükselen ama Lenin ya da bu suyun soğukluğu çok daha düşüyor. El Niño'da da su ciddi biçimde ısınıyor ve bunun çok ciddi biçimde etkileri var bütün e, Pasifik Okyanusunda ve tabii Pasifik Okyanusu dünyadaki neredeyse en büyük neredeyse dünyadaki en büyük su kütlesi olduğu için oradaki herhangi bir ciddi sıcaklık değişimi dünyanın iklimine inanılmaz büyük etkiler yapıyor. Bir müzik arasına gidip ondan sonra bu etkileri konuşacağız. Yani beni her zaman şarkıyla en iyi anlatan bu herif oldu. Biliyor musunuz bunun kim olduğunu? Şey... En... Yok. Jimmy Ş Samuel. C <gülüyor> Jimmy, Jimmy... <gülüyor> Jimmy Samuel. Jimmy Samuel. Yani adam hangi şarkıyı yapsa böyle bir söylemek istediğim çok şeyi anlatıyor. Ve tabii neyse girmeyeyim Jimmy Samuel'in hayat tercihleri konusuna. Onun için çok hoş olmayan yerlere gidiyor konuşmalona girince. Ee, tekrar geri dönüyoruz e, El Niño'ya. El Niño'nun dünya üstündeki etkileri ne olabilir? Tabii öncelikle e, bir kere deniz suyu sıcaklığı artacak olursa denizin üstünde daha fazla su buharlaşıyor. Daha fazla su buharlaşınca daha fazla bulut oluyor. Daha fazla bulut olunca da daha fazla yağmur yağıyor. Nereye yağıyor? Peru, Ekvador gibi hani e, Güney Amerika'nın... Peru. Peru. Peru. <gülüyor> kuzeyindeki ülkeler ciddi biçimde yağış alıyorlar. Bu... E, Aynı şekilde Brezilya'nın güneyi, Arjantin falan gibi yerler de çok ciddi miktarda fazla yağış alıyorlar. Tabii bununla birlikte tersini düşünecek olursak yani La Niña durumunda bu sefer ciddi bir kuraklıktan söz ediyoruz o ülkelerde. Yalnız bunların etkisi sadece burada kalmıyor. El Niño dediğimiz zaman Güneydoğu Asya ve Avustralya'nın kuzeyi ciddi miktarda kuruyor. Çünkü şöyle düşünün yani e, bu sıcak hava ya da sıcak su durduk yerde oluşmuyor. Yani dünyanın bir tarafında sıcak su artıyorsa bu demek ki başka bir yerde azalıyor. Değil mi? Değil. Heh, değil. Şimdi eğer Pasifik'te e, burada bir e, Walker döngüsü diye bir olay var. Yani o sular bir taraftan öbür tarafa hava ters tarafına hareket ediyor bunu. Yalnız önemli olan şey şu eğer Pasifik'in doğu tarafında sular... ısınıyorsa bu batı tarafında sular normalden biraz daha soğuk oluyor demek. Bu da oradaki su buhar miktarı azalıyor demek. Yani e, Pasifi'yi düşünün. Eğer bunun doğu tarafı Güney Amerika ise batı tarafı da Avustralya. Avustralya tarafında da suların sıcaklığı çok daha düşüyor. Bundan dolayı buharlaşma azalıyor. Ve Avustralya ciddi biçimde kuraklaşıyor demek. Aynı şey Güneydoğu Asya için de geçerli. ve oralarda çok ciddi şey yangınları, bu çalı yangınları görülüyor. Daha sonra yarım e, yarımadasının batısında çok çok daha fazla buz oluşuyor denizde ilginç bir şekilde. Kuzey Amerika'da e, özellikle orta batısında Kuzey Amerika'nın çok e, beklenenden çok çok daha fazla sıcak günler yaşanıyor. Kaliforniya'da da Aynı şekilde ama e, pardon Kaliforniya'da değil Kaliforniya ve e, Meksika gibi yerlerde de normalden çok daha soğuk ve yağışlı günler geçiriliyor. Afrika'nın doğusuna gelindiğinde çok uzun süreli yağmurlar görünüyor ve normalden çok daha ıslak bir mevsim geçiriliyor ve tam tersi de Güney ve e, Orta Afrika'da da havanın daha ısındığı, Ve kuraklaştığı görülüyor. Şimdi dolayısıyla e, Tufan'a ben özellikle bugün sen gel şeklinde ulaşmaya çalıştım ama zor. Çünkü mesela Tufan'ın çalıştığı konu bu El Niño'yu bir şekilde e, Kuzey Atlantik salınımına bağlamak gerekiyor. El Niño ile Kuzey Atlantik salınımı yaklaşık olarak 12 aylık bir faz farkıyla çalışıyorlar. Yani El Niño olduğu anda Kuzey Atlantik salınımı bunu 12 ay sonra yani bir sene sonra yaklaşık olarak takip ediyor. Bu şekilde de esasında hani uzun vadeli hava tahminleri yapıldığında işte bu sene kışın yazın biraz daha beklenenden sıcak ve kurak geçmesi bekleniyor falan gibi böyle Nisan ayında Mayıs ayında hatta belki Mart ayında tahminler yapılıyor. Bu tahminlerin yapılabilmesinin sebebi bu. El Niño'ya bakıyorlar. El Niño ne yaptı? Şuradaydı. Ondan sonra ha bu Kuzey Atlantik salımına nasıl etki edecek? Büyük ihtimalle böyle etki edecek. Dolayısıyla biz de nereye geleceğiz diye. Şimdi şu anda bizim içinde bulunduğumuz durum daha doğrusu bizim değil dünyanın içinde bulunduğu El Niño yaklaşık olarak Mayıs ayı civarında bitti. Son El Niño. Şu anda hafifçe La Niña'ya kayıyor okyanus. Yani okyanusun suları biraz fazla soğuyor. Tahmin de yakın bir gelecekte La Niña olması. Şimdi La Niña bizim açımızdan ne demek? Ben de bilmiyorum. Orasını çalışmadım daha dersin hocam daha oraya gelmedik. Yalnız işte e, tufanın burada olmasının avantajı oluyor. Tufan, e, El Niño bunun e, Kuzey Atlantik salınımı ve dolayısıyla ondan sonra Türkiye'ye etkiler üstüne konuşuyor. Ve Türkiye'de de bu konuda çalışan çok ciddi kaliteli insanlar var. Bir tanesini sen biliyorsun Murat Hoca. Hı hı, evet. Murat Hoca'nın canavar gibi çalışmaları var bu Çanakkale'deki. konuda. Çanakkale'deki. Evet. Yalnız burada bir tane daha temel soru var. Yani biz biraz daha bu programı iklim değişikliğinin fiziksel temelleri üstüne diyerek sadece metodolojiye girdik. Bugün iklim değişikliğinde nereye gidiyor bu iş kısmı var? Yani iklim değişikliği hangisine gidiyor? El Niño'ya mı, Leninya'ya mı yoksa normal olaylara mı? Bence her ikisine de ekstrem olarak gidiyordur. İklim değişikliği bizi El Niño'ya götürüyor. Çünkü Lenin'in soğuması. Soğuması diye bir şey zaten dünyanın söz konusu değil. Yani ortalamada yükseldiğimiz için sıcaklıkta. Genel olarak uzun, Genel vadede, olarak uzun vadede baktığımızda biz dünya olarak e, El Niño'ya gidiyoruz. El Niño'ya gittiğimiz zaman e, şeyin e, Güney Amerika'nın kuzeyi ve güneyi çok fazla yağış oluyor. Ama Amazon yağış miktarı olarak azalıyor. Artı Asya'nın güneydoğusu. Ve Avustralya çok daha az yağış alıyor. Ya yani bunlar çok ciddi beklentiler. Afrika'nın epey bir kısmında yağış miktarı azalıyor. Avrupa Avrupa hakkında hiçbir yorum var mı? Avrupa hakkında Avrupa birazcık uzak kalıyor bunlara. Etkilenmiyor çok. Yani, yani. şöyle, e, şunu bu bir bir zincirleme reaksiyon gibi düşün. Bir tarafta El Niño var. El Niño bir takım şeyler yaptığında bu Kuzey Atlantik salınımını etkiliyor ve Avrupa'nın baktığı şey esasında El Niño değil. Avrupa'nın baktığı şey Kuzey Atlantik salınımı. Kuzey Atlantik salınımında neler oluyor? Ve Kuzey Atlantik salınımı da yani bildiğimiz üzere bir alçak basınç var İzlanda'nın üstünde. Bir de yüksek basınç var Azor'larda. Temelde beklediğimiz ne? Bu yüksek basıncın esasında biraz daha yukarı doğru kayması. Hı hı. Yukarı doğru kayacak olursa ne olacak? Ya sadece şu anda kafadan atıyoruz. Ya, karşılıklı bir fikir teatisinde zihin çalışmasında falan bulunalım diye. Yüksek basınç yukarı doğru kayacak olursa ee, bu oradan gelen akımı bence biraz daha Avrupa'nın kuzeyine doğru götürüp Türkiye'ye biraz daha az yağış gelmesine sebep olur. Çünkü yüksek basınç olduğu için yani bu bir hava akımı yüksekle alçan arasından geçecek. Bu arada da vaktimizi kaçırmayalım. Heh. Yüksekle alçağın arasından geçecek. Şimdi yükseği yukarı doğru çekecek olursan. Buradan gelecek hava da artık Türkiye'ye ya da e, şeye Akdeniz havzasına doğru gelmek yerine biraz daha kuzeye gidecek. Dolayısıyla Avrupa yine yağış almaya devam edecek ama Akdeniz havzası ve bize doğru gelen yağış miktarı ciddi miktarda azalacak. Yani hmm. dolayısıyla hani bizim hep çalıştığımız e, Türkiye ve Akdeniz havzasının diğer pek çok yerlere göre daha fazla kuraklaştığı olayı var ya. Hmm. Onun temel sebebi işte bu yani temel sebeplerinden bir tanesi. Bu Azorlar üstündeki yüksek basıncın biraz daha yukarı doğru kayması. Yukarı doğru kayınca Avrupa daha fazla yağış alacak, seller götürecek, şey olacak, bu olacak ama Akdeniz havzasına gelen yağış miktarı azalacak. Gelecekti. Hmm, şey ilginç. Bunlar normalde modellere katılmıyordur herhalde. Yani. Bunlar modelin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Modellere <gülüyor> katılmıyor. Evet, katılmıyor ve sonucu olarak da dediğiniz gibi gözüküyor. Zaten Türkiye'lerde az yağış diyor. Evet, burada bitiriyoruz bu haftayı da. Gelecek hafta görüşmek üzere.